Damlalar Yavuz Sultan Selim Han'ın şiir kudretinden bahsetmiştik. Konuya biraz devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Mısır Seferi'nin e, muzaffer kumandanıdır. Mısır Seferi ki Osmanlı mülkünü e, harita üzerinde izleseniz bile iki buçuk üç katına çıkarmış. Osmanlı Devleti'ni hilafet merkezi yapmış. Cihan Devleti olma Durumunu pekiştirmiş ve kendisinden sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın 46 yıl, oğlu olan Kanuni Sultan Süleyman'ın 46 yıl dünyada eşi benzeri görülmemiş bir saltanatına da zemin teşkil etmiştir. Onun şahsında tabii ki devletin, devleti ebeb müddetin. Yavuz Sultan Han Mısır seferine Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri ile birlikte gider. Ahmet İbni Kemal Paşa hocasıdır, son derece hürmet ettiği büyük İslam alimidir, hem din hem fen ilimlerinde. Büyük maharet sahibi, rasih ilimli, hakiki bir İslam alimidir. Ahmet İbni Kemal Paşa ile sohbetleri daha önce de işitilmiş olabilir biz de bahsetmiş olabiliriz e, o yolculuk esnasındaki at, atının ayağından hani çamur sıçramıştı da Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanı kirlenmişti Ahmet İbn Kemal Paşa biraz mahcup olunca da hocam estağfurullah sizin atınızın ayağından sıçrayan çamur da bizim için şereftir vasiyet ediyorum ki sandukamın üzerine konursun demişti Yavuz Sultan Selim Han e, ve oradadır hakikaten Yavuz Selim Camii'nin avlusunda bulunan türbesinde sandukasının baş ucunda o tarihi yadigar o kaftan bugün dahi görülebilmektedir. Mısır seferi iki sene dört ay sürmüştür sevgili dinleyiciler iki sene dört ay dile kolay İstanbul'dan Mısır'a gidilip gelinmesini insanın tahayül etmesi bugünkü bakış açımızda idrak etmesi imkansız görünüyor. 18 yaşında giden delikanlılar 21 yaşına gelmişlerdir döndüklerinde. E, sefer büyük bir zaferle sonuçlanmış, maksat hasıl olmuş, orada asayiş e, sağlanmış ama bir türlü dönüş kararı da çıkmıyor. Hiç kimse de Yavuz Sultan Han'a cesaret edip söyleyemiyor dönsek artık filan diye. Çünkü son derece e, celadet sahibi kararlı bir padişahtır, bunu da herkes bilir. Herkes homurdanıyor, için için belki söyleniyor ama e, sultanın karşısına çıkıp söylemeye de kimsenin cesareti yok. Durum buyken, ee, Mısır'daki o e, rahat günlerde asayişin berkemal olduğu o günlerde e, çadırda yaptıkları hususi sohbetlerde ki adına huzur sohbeti deniyor. Ahmed İbni Kemal Paşa'ya Yavuz Sultan Selim Han bir fırsat bulup sorar. Hocam der asker arasındasınız bize söyleyemedikleri size söyledikleri bizim işitmemizi istedikleri bir şey var mı tarzında e, bir fırsat verir. Ahmet İbni Kemal Paşa da der ki sultanım geçen de bir genç asker Nehrin kıyısına oturmuş bir türkü söylüyordu, türkünün sözleri dikkatimi çekti. ''Ne diyordu?'' diye sorar sultan. ''Diyordu ki'' der delikanlı, ''Nemiz kaldı bizim mülkü Arap'ta, nicedir dururuz Şamu, Halep'te, cihan halkı kamu Ayşut Arap'ta, gel ahi gidelim Rumillerine.'' yani e, mana olarak bizim burada artık ne işimiz kaldı herkes burada kendi bağında bahçesinde rahat yaşıyor efendim e, memleketimiz çok uzak iklim bize ters artık bir fırsat bulsak da bir gitsek yani yani bir mümkün olsa da dönsek işte bitmişken falan e, manasına geliyor Sultan maksat anlaşıldı diyor dönüş emri veriliyor hazırlıklar başlıyor e, dönüşe geçiliyor yolculuk esnasında e, Yavuz Sultan Selim Han hemen yanında bulunan Ahmed İbni Kemal Paşa'ya soruyor diyor ki hocam Hocanız filan zat ne, ne sebepten öldürüldü o üzücü hali senin için vuku buldu cevap veriyor Ahmet İbni Kemal Paşa hasedi akrana uğradı hünkârım diyor hasedi akran yani benzer durumda olanlar birbirine yakın olanlar arasında haset olur ya hani insan tabiatıdır. Alemde zerreden lu değil vücudumuz müşkül budur ki zerreden artık hasudumuz diyor şair. Yani diyor biz bu alemde diyor varlığımız bir zerre kadar bile değil ufacık bir şeyiz ama diyor şöyle bir problem var. Zerreler sayısından fazla hasetçimiz var. İşte öyle bir durum. İnsan olan yerde bu tür problemler elbette oluyor hep olacaktır. E, hasedi akrana uğradı diyor. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Han. ''Merhum hocanızın nükteyi, latifeyi sevdiği, hoş sohbetleri olduğu, mizaha meyilli olduğunu işitiriz.'' diyor hocam. ''İlmini tevarüs ettiğiniz görülüyor, maşallah.'' Yani ilmini almışsınız, miras size intikal etmiş ama... ''Mizahından geçen bir şey yok mu?'' Yani onun şakacılığından size de hiç yansımadı mı tarzında... Yani gayet ciddi vakur vedası vardı çünkü Ahmet İbni Kemal Paşa'nın. ''Bunun üzerine Ahmet İbni Kemal Paşa, biz sıramızı savdık künkarım der. Yavuz Sultan Selim Han der ki, ''O türkü şaka mıydı?'' Bunun üzerine Ahmet İbni Kemal Paşa... Hünkârımız daha iyi bilirler, der.